Eğer dinleyenler merhaba, Cemre Beklentisi programı ile yine huzurlarınızdayız. Bugünkü konumuz yaşlılık ve dine hizmet. Yüz gençliğe bedel ihtiyarlıklar. Allah'a ve ahirete inanan bir insanın ihtiyarlığa bakışıyla, inanmayan bir insanın bakışı birbirinden çok farklıdır. Bediüzzaman Hazretleri namazın ehemmiyetini anlattığı ve onun sa'iye nasıl büyük bir şevk ve amelde nasıl büyük bir kuvve maneviye olduğunu ifade ettiği bir yerde, bağ bahçe işleriyle meşgul olan bir Müslümanın yaşlandıkça, ''Daha ziyade ibadetle beraber say helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim.'' Düşüncesiyle o yaşta dahi bağına bahçesine ihtimam göstererek çalışıp çabalamaktan geri durmayacağına dikkat çeker. Evet o mümin defteri hasenatının açık kalması için ahir ömründe daha bir azim ve kararlılıkla, daha bir ciddiyet ve ihtimamla, dertleri, sıkıntıları, göğüsler ve son nefesine kadar çevresinde bulunanlara hep faydalı olmaya çalışır. Diğer taraftan, yaşlı ve hasta insanlar ölümü daha fazla düşünür. Bunun neticesinde öteler için daha dikkatli ve daha temkinli bir hayat yaşarlar. Gençler bir yaşlının hissettiği ölçüde ölümü duyup hissedemezler. Mesela 60-70 yaşlarına gelmiş bir mümin, yaşadığı her günün son günü olabileceği düşüncesiyle o günü çok iyi değerlendirmeye çalışır. Tek bir namazın tesbihatını dahi aksatmama gayreti içinde bulunur. Ve ihsan şuuru içinde sürekli Allah'ım hayatımda pek çok hata ve kusurlarım olmuştur. ''Ancak kirpiklerimin ucunda ölümü hissediyor, kaşlarımdaki beyazlıklarda ölümün şafağını görüyor gibi oluyorum. İşte ben şu an ömrümün sonuna doğru yol alırken, şimdiye kadar yaptığım hata ve kusurların bütününden sıyrılıp yürekten sana teveccüh etmek istiyorum'' der ve ahir ömrünü daha bir semereli hale getirmeye çalışır.'' ''Evet, ölümün habercisi diyebileceğimiz ve şakaklardan başlayıp çeneye doğru yayılan, daha sonra bıyıkları sarıp en nihayetinde kaşlara sıçrayan o beyazlıklar, ahirete inanmayan insanlara bir şey ifade etmeseler de, bunların inanan insanlara ifade ettiği ne derin ve engin manalar vardır. Mesela inanan bir gönül kimi zaman, El mevtü hakkun, ölüm haktır der, ölümün apaçık bir gerçek olduğunu ikrar eder. Kimi zaman da küllü nefsin zâ ikatul mevt, her nefis her lahza ölümü tatmaktadır hakikatini hatırlar ve şu muvakkat misafirhanede gidici olduğu şuuruyla hareket eder. Mü'min bütün bu hakikat fermanları karşısında deve kuşu gibi başına kuma sokup kendini aldatmak yerine öteler için hazırlık yapar. Ve bu istikamette daha çelik çavak bir kulluk ve hizmet ortaya koymaya çalışır. İşte Hazreti Pir, yaşlılığın bu çok hoş ve çok kazançlı yanlarını bildiğinden İhtiyarlar Risalesi'nde o halde biz bu ihtiyarlığımızı 100 gençliğe değişmemeliyiz ifadesini kullanır. Ve insan bile bile aldandı. Fakat apaçık ölüm gerçeği karşısında körler gibi davranan, o hakikatlerin dilinden hiçbir şey anlamayan insanlarsa, Adım adım ölüm kendilerine geldikçe ayaklarının bağı kesilir ve adeta bir giyotine götürülüyor veya idam sehpasına sürükleniyor gibi olurlar. Bundan dolayı çok defa yaşlı dahi olsalar, güya ölümü duyup hissetmemek için kendilerini sarhoşluğa salar, eğlence ve sefahete dalar ve böylece bohemce bir hayat yaşamak suretiyle İçlerindeki ölüm endişesini bastırmaya çalışırlar. Ancak bilmezler ki bu durum insanın kendi kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Ve tamamen bir aldatmacadır. Evet ahirete inanmayanlar yaşlılığı başlarına gelip çatmış bir bela gibi görür ve sürekli kadere taş atarlar. Halbuki yaşlılık ve ecel bizim elimizde değildir. Ve onlara mani olunmaz. Şu beyitler bu hakikati ne de güzel ifade eder. Ey dünya meşgaleleriyle başı dönmüş, Onlarla oyalanıp duran zavallı insan. Upuzun bir ömür kuruntusuyla hep aldanıp durdun. Öyle bir gaflet içinde sürüp gitti ki hayatın, Bak gelip kapına dayandı vakti ecelin. İşte böyle çıkıp geri verir ölüm ansızın. Kabirse amel sandığın. O halde dişini sık, Sabret dünya endişe ve dağdağısına. Zira ölüp gitmez insan eceli gelmeden. Evet, upuzun bir ömür ümit ve kuruntusuyla insan aldanır. Tuğle emelin kaynağı, Tebehhümü ebediyettir. Tebehhümü ebediyetse insanın kendini ebedi ve daha yemut olduğunu zannedecek ölçüde dünyaya dünya zevk ve lezzetlerine dalıp gitmesi demektir. Yani kişi zanneder ki saçları hep simsiyah, bedeni zinde ve görkemli kendisi de sapasağlam kalacak. Kalacak da Allah'ın nimetleri hep böyle yağmur gibi sağanak sağanak başından aşağıya yap duracak. Halbuki gerçek öyle değildir. Ne var ki zavallı insan bir aldanışa kurban gitmiştir. Yakın ufku ve yaşlılık. İşte mümin yukarıdaki beyitlerde ifade edilen hakikatlere bile bile gözlerini kapamaz. Kapamaz ve bundan dolayı ecel yaklaştıkça, onun yakini daha bir artar, daha bir güçlenir. En azından hisleri, ihsasları ve ihtisaslarıyla daha ciddi bir yakın ufkuna ulaşma gayretinde bulunur. Bu istikamette acz ve zafını, fakir ve ihtiyacını seslendirerek, Cenabı Hakk'ın nazarı merhametini celbeder. Tefekkür ve şefkatle Allah'a yaklaşma yolları arar. Evet, yürüdüğü yolda yavaş yavaş ötelere doğru kayıp gittiğini ve bir yönüyle Bustat'ın koridoruna gelip dayandığını fark eden mümin, "Kapı ha açıldı, ha açılacak. Ha yüz yüze geldim, ha geleceğim." mülahazası içinde bulunur. Bulunur. Ve bu şuurla daha temkinli, daha tedbirli, daha dikkatli bir hayat yaşamaya çalışır. Bu yönüyle başkaları için bir nikmet ve musibet olan yaşlılık, mümin için derinlemesine ve namütenahi bir nimet olur. Yaşlılığın bu ölçüde rahmet vesilesi olduğunu duyan genç arkadaşlar, Allah'ım! beni bir an evvel yaşlandır diye dua etmesinler. Zira gençliği değerlendirmenin ayrı bir kadri, orta yaşı değerlendirmenin farklı bir kıymeti, yaşlılığı değerlendirmenin ise apayrı bir değeri vardır. Bu sebeple herkes durduğu yer itibariyle gafletten uzak bir şekilde bulunduğu yerin hakkını vermeye çalışmalı ve Kur'an'ın ifadeleri çerçevesinde Allah'ın izni inayetiyle her mevsim semeredar olmaya gayret etmelidir. Değerli dinleyenler böylece Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona eriyor.